Açık Gazete. Evet saat 9.30 3 dakika geçerken Açık Radyo'da 94.9 açıkradyo.com ve onun Açık Gazete'sinde kanlı pazarı konuşacağız. 43 yıl olmuş bugün. Yanlış hesaplamıyorum değil mi? Evet. Ve bu konuda Türkiye'de çok fazla da bilinmeyen önemli bir dönemeç noktası teşkil eden bir olayın Ayrıntıları ve bugüne olan izlenimlerini de konuşmaya çalışacağız. Bu konudaki kitabı yazan Mustafa Eren. Kalkedon yayınlarından yayınlandı, yeni yayınlandı. Bizimle beraber ve onun hikayesini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Da sen diyebiliriz herhalde. <gülüyor> Tabii ki. Hoş geldin Mustafa. Ee, şimdi bizim yani hem kanlı pazarın ne olduğunu hem de açık radyoyla nasıl ilk temas kurduğunu da bir geçmişine kısaca değinelim. Yani bir dönem hap sande kaldım, hap sande kaldım süreçte fetiplerinde bulundum. Orada e, dışarıyla bağ kurabileceğiniz aslında çok sınırlı kaynaklardan birisi radyo öyle dinlemeye başladım. Hatta o dönemden mektup yazmıştım hatırlıyorsunuzdur. Ee, sonrasında da eden sonra tekrar işte yazınsal anlamda üretimlerde bulundum. E, Kanlı Pazar bunlardan birisi. Yazdıktan sonra sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Öyle bir ee, geçmişim verdiği bendeki sıcaklık da var onu söyleyeyim. Evet biz de zaten çok hemen üstüne atladık diyelim böyle bir şeyin özellikle dün konuşurken bu konuda e, sigara e, yaldızlı kağıtlarından yapılan antenlerle zor bela radyo dinleme maceraları da bütün bizi etkiledi. Değil, yani şeydeyken e, yapsandı size verilen e, radyoyu seçebilme olanınız yok. Size ...kantinde hangisi sunuluyorsa onu alıyorsunuz... ...ve genelde... E, ...en adil radyolar... ...en adi televizyonlar tercih ediliyor... E, ...onların da... ...çekebilmesi için bir takım... E, ...yeni imalatlara gitmek zorundasınız... İşte ...o sigaranın jelatinden anten yapmak... on yöntemlerden birisi... ...ancak... E, ...hemen hemen her... E, ...sayım zamanı... ...o antenler yeniden toplanıyor... ...sen yeniden sigara kağıtlarından biriktiriyorsun... ...anteni yapıyorsun... Ya da sayıma gelindiğinde zulalamak zorunda kalıyorsun. O tür durumlar yaşanıyor. <gülüyor> evet. Yani biz seni burada ağırlamaktan mutluyuz. Öyle söyleyelim. Çok farklı maceralardan gelen dinleyici ve destekçilerimiz var. Ama sen de özel bir yer işgal ediyorsun. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. <gülüyor> Teşekkürler. Evet, şimdi bu kanlı pazar meselesine gelelim. Kanlı pazar çok iyi bilinmiyor benim yakınlarımla yani çevreyle konuşmamdan edindiğimiz denime göre, hatta işte 1977'deki bir Mayısla da karıştırılıyor. Çok önemli bir olay ve çok daha önce o bir Mayıs'tan. İstersen önce onun bir çerçevesini verelim. neydi bu olay? Kanlı Pazar 1969 16 Şubat'ında gerçekleşiyor. Ee, Kanlı Pazarın odağında aslında altıncı filonun gelişi var. Altıncı filo 1900 işte ilk defa 40'larda geliyor Türkiye, Amerikan donanması. Daha sonrasında 60'larda geliyor ancak 65'te işte bu Johnson mektubu, İsmet İnönü'nün ona cevabı sürecinde bu filoların gelişi artık e, tepkiyle karşılanmaya başlanıyor ki 68'de geldiğinde zaten. Vedat Demircioğlu'nun ölümüne de yol açan olaylar yaşanıyor. Ee, bir gençlik kitlesi, o dönemin nitelendirmesiyle sol sosyalist gençlik, 6. filonun her gelişinde protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Ee, bu basın açıklamalarından işte Amerikan askerlerinin görüldüğü yerde keplerinin alınması, üzerlerine boya atılması gibi eylemlere kadar gidiyor. 1968 yılında da, e, 1968 Temmuz'un da Altıncı filo tekrar geldiğinde bir dizi protesto eylemi gerçekleştiriliyor. O protesto eylemlerinin birisi tam e, itü yerleşkesinin, itünün, gümüş yerleşkesinin karşısındaki otellerden birinde Amerikan eskerleri görüldüğünde oradaki öğrencilerle arasında çıkan bir kavganın sonrasında olaya müdahale eden polis ekiplerinden birisinin amiri öğrenciler tarafından rehin alınıyor. Ee, ...bunun nedeni de... ...arkadaşlarının gözaltına alınması... ...daha sonra... E, ...arkadaşları serbest bırakılıyor... ...onlar amiri serbest bırakılıyor... ...ama aynı günün akşamı... ...gecesi aslında yasak olmasına rağmen... ...yani kanunda yeri bulunmamasına rağmen... ...üniversiteye polis baskını gerçekleşiyor... ...ve... E, ...üniversitenin yatakhanesine... ...Verat Demircioğlu camdan atılıyor... ...ya da düştüğü ifade ediliyor... E, ...yaşamını yitiriyor... ...bunun üzerine... Verat Demircioğlu'nun ölümünün de aslında o tepkiyi arttırdığı bir sürece girilmiş oluyor. 1969'da 6. Filo tekrar geliyor Şubat ayında. Daha gelmeden 22 gençlik örgütü toplanıyor. Sol sosyalist dediğimiz kesimlerden. Ve 6. Filo'nun Türkiye'de bulunduğu 17 Şubat tarihine kadar gün gün gerçekleşecek bazı eylemler planlıyorlar. Evet, bu Boğaz'da demirliyor değil mi? Dolmabahçe Dolma önlerinde. Evet. Şimdilerde artık bu hiç yaşanan bir şey olmadığı için üzerinden de neredeyse üç kuşağı geçmiş olduğu. Yani üçüncü kuşak. Onun için pek de hatırlamadığını düşünerek. yani Johnson mektubu deyince işte Kıbrıs olaylarına karşı Amerikan Başkanı Johnson'ın öyle istediğiniz gibi müdahale edemezsiniz şeklindeki bir mektubu var herhalde. O Kıbrıs Johnson mektubu şu işte Kıbrıs'a Türkiye müdahale etmek istiyor. Bunun üzerine AVD Başkanı bizim size verdiğimiz silahları orada kullanamazsınız diyor. diyorlar. Eğer böyle bir şey olursa biz de buna müdahale ederiz diyor. Bunun üzerine e, İsmet İnönü'nün yazdığı e, söylediği ifade edilen bir söz var. Yeni bir dünya kurulur. Biz de orada yerimizi alırız. Evet. Aslında bu da ee, gençliğin e, o bağımsızlıkçı ruhunu körükleyen bir şey haline geliyor Bu sürecin ardından sonra bir tepkisellik gerçekleşiyor 67'de 6. filo tekrar geliyor bir, e, O tepkiler kısmen e, yaşanıyor ama 68'de oldukça boyutlu yaşanıyor Özellikle Vedat Temircioğlu yaşamını yitirdikten sonra zaten bir gün sonra Yurt baskından bir gün sonra e, bu 6. filoya karşı tepkileri anlatan internete girdiğinizde resimleri görüyorsunuz ABD askerlerinin denize atıldığı resimler var. Bu hemen Vedat Demircioğlu'nun yaşamını yitirdiği olaydan bir gün sonrasına ait. E, Genişlik e, önce İtü'de toplanıyor sonra Taksim'e çıkıyor. Bir basın açıklaması yapıyor. Ardından koşarak e, sahile iniyor ve sahilde bulduğu Amerikan askerlerini denize atıyor. O olay akşam üzerine kadar devam ediyor. Gençliğin şeyde bekleyişi dolma bahçeli. Çünkü karşıda ABD donanması var. Akşam e, polis müdahale ediyor ve çok sayıda yine yaralanan oluyor. Yani aslında 65'ten 69'a kadar gerçekleşen o süreç içerisinde tırmanan bir şey var, e, tepkisellik var. 69 kanlı pazar bunun üzerine gerçekleşiyor. Sol sosyalist gençlikte 6. Filo de, Defoğlu Yanki Go'um e, tavrı varken sırada e, o dönem milliyetçi mukaddesatçı olarak gerçek, e, nitelendiriliyor... Aslında sol ve sağ terimleri. Bunu sanırım daha sonra konuşurum. Evet. Kitapta Zaten zaten sol ve sağ ayrımının da ilk ortaya bu kadar net olarak çıkıp çıktığı bu süreç, kategorilerin bu çıktığı sürecin bu olduğunu yazıyorsun. Evet. Ee, Sağdaki tavır ise onlar bizim misafirimiz. Aynı zamanda bizim savunmamıza Rusya'ya karşı destek veren dost güçler. O yüzden bu tepkiler yerçiz anlayışı var. Ee, hatta kitapta yer verdiğim Orhan Oran Seyfi Borhan'dan Fatih Safka çok verici sözler var. Hani evet. madem siz onlara karşı çıkıyorsunuz biz de size karşı çıkarız o zaman. Size sizin anladığınız zilden cevap veririz. Diyen tavırları var ki Necip o fazl da aşağı yukarı yani <gülüyor> çok şaşırdım aslında Necip gibi. Fazıl deyince çok fazla bu Amerikan yönü bilinmez evet Di yani gündeme bu gündeme de getirilmez çok şaşırdım Hı. yani ama onun Hı. işte o söz konusu Bugün gazetesinde daha sonra deyiniz Mehmet Çevikteğinin çıkardığı ve kanlı pazarda önemli bir rol üstlenen Bugün gazetesinde yazdığı Amerika'yı tutmak zoru başlıklı bir yazı var orada hani ben Amerika'yı hiç sevmem diye o başlıyor ama son paragrafta buna rağmen Rusya'ya karşı Amerika'yı tutmak zorundayız. Çünkü o sanırım yanlış hatırlamıyorsam dir <gülüyor> Komünizme karşı diyor. Evet. Hani o dönem komünizme karşı hem Necip Fazıl'ın hem de yine İslamcıların üstatlarından Sezai Karakoç'un söylediği sözler gerçekten bugün bugünkü konten, e, evet. beklenmedik derecede şey Amerikancı. E, Amerika evet, şaşırtıcı. Tabii e, evet bu ve sonra olaylar patlıyor. İşte o bir haftalık eylem sürecinin en son e, odak noktasını tak, e, Beyazıt'tan Taksim'e gerçekleşecek emperyalizme karşı emperyalizm ösümriye karşı işçi yürüyüşü adı altındaki yürüyüş e, oluşturuyor. Gençlik 16 Şubat'ta Beyazıt'ta toplanıyor. Beyazıt'tan Taksim'e yürümeye başlıyor. Ancak Gümüş Suyu'nda çok küçük bir kitle girdikten sonra polis tarafından barikatla gelen mitingçilerin önü kesiliyor. Aynı süreçte işte binlerce sağcı diyebileceğimiz kitleri Taksim'de toplanmış ve gelenleri bekliyor durumda. Alana girebilen o küçük kitle aslında alanda bekleyen sağcılara sunulmuş oluyor. Bugün ortaya çıkan bilgilerden bunu çok rahat söyleyebiliriz. Ee, ki sadece gençlik içerisinde o dönem yer alan insanların anlatımları var. Ee, hani Biz örgütlü bir şekilde buna hazırlandık. Milli Türk Talve Birliği'nde toplantılar yapıldı. Bize kamyonlarla sopalar geldi, evet. dağıtıldı. Bizim yakamıza özellikle mavi e, rozetler, kurdeleler takmamız istendi ki Hayır karıştırıp değiliz. birbirimizi dövmeyelim. Aynı zamanda polisler de bizi fark etsin ki e, bizi gözaltına almasın. Açıklamaları var. İşte alana... Yapan açıklamalardan e, açıklamaları bu özellikle bunu yapan açıklamaları yapanlardan biri de sonradan bakanlık da yapmış olan. Bakanlık. Yaşar e, okuyan. Yaşar okuyan. Evet çok evet. önemli yani. O Yıllar adlı bir kitabı var orada da bunu anlatıyor. Evet. Daha sonra da e, defa farklı röportajlarda dile getirdi. E, bunun üzerine işte alana giren o az sayıda insana saldırı gerçekleşiyor. Sonra zaten alana giremeyenlerin üzerine doğru hücuma da geçiliyor. Ki kitapta bunun resimlerine yer verdim. Bulabildiğim resimleri. O dönemin gazetelerini özellikle bulabildiğim bütün gazeteleri kütüphanede bulunan taradım. Belli resimleri, küpürleri aldım ve kitapta yer verdim bunlara. Ki hani böyle konuşulduğunda çok fazla bir şey ifade etmiyor. İnsanlar insanlara saldırdı falan diyor ama o görüntüleri gördüğünüzde o şeyi... E, o hazırlığı falan çok daha net anlayabiliyorsunuz. Evet. O kitleleri ellerinde bir örnek sopa bulunan insanları... ...aslında sadece gençlik eylemi de değil bu. Saldıranlar içerisinde işte 50-60 yaşlarında sakallı, cübbeli insanlar var. Bunların fotoğrafları daha sonra yayınlandı. Bu konuda aslında e, kitapta yeterince vurgu yapmadığım olaylardan bir de... ...bu saldırı tamamen aslında kamera görüntüleriyle görüntülendi. E, o dönemin... E, Sol sosyalist gençlik içerisindeki bir grubu bir sinema grubu kuruyor. Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Soner bunlardan birisi. Hı hı. E, bunlar dört kamerayla bu olayı görüntülüyorlar. Bu görüntülerin televizyonda yayınlanması daha sonra yasaklanıyor. E, orada pek çok şeyin çok daha açık bir şekilde yer aldığı ifade ediliyor. Ancak bu görüntüler ortada yok. Ve bıçaklanarak öldürme. öldürülen o, Yani cinayeti aslında kameraların Tespit ettiği bir an bile var galiba var. Değil Yani mi? fotoğrafları var bu olayın ki daha sonra Aslında olayın hemen ardından yapılan açıklamalar Vali ve işte dönemin İçişleri bakanları yapılan açıklamalar Suçlu olarak sol sosyalist kesimleri gösteriyor Aralarında Deniz Gezmiş'in, Miri Belli'nin Tipin önde gelen insanların Mehmet Ali Aybar'ın Sadun yer aldığı insanlar suçlu olarak açıklanıyor bu olayı onların Rusya ile beraber tezgahladığı ifade ediliyor ki bu açıklamalar aslında o dönem ve sonrasında yaşanan katliamlarda genelde solu işaret eden açıklamalara bir örnek. Sivas katliamından hemen sonra da Aziz Nesin suçlanmıştı mesela çok benzer bir olay. Evet, şun, o bütün işte sinema. Sinemay bomba atılması meselesi bomba atılması... ki aslında o tür provokasyonların da ilk yaşandığı örneklerden birisi evet, Anlı örnek. Prototip Çünkü... gibi bir şey. Ya. Ama görüntülerin, görüntülerin kaybolması da aslında bugüne bir paralellik çiziyor. Evet. 6-7 Eylül 1955'in de tabii gayet bilinen, o zamanlar bilinmiyordu tabii bunlar Hı. ama şimdi çok daha net olarak bildiğimiz şeyler tabi burada benim mesela çarpıcı bulduğum şeylerden biri de valinin galiba yaptığı açıklaması İstanbul valisi Vefa Boyraz da olaylar mümkün olduğu kadar az, az bir zayiatla kapağa diyor yani hakikaten insan gülmekle ağlamak arasında bir durumla karşılaşıyor iki ölü iki yüz yaralı filan az bir zayiatla kapattık diyorlar yani Evet. yani işte o şeye de bakıldığında hani bu konuda e, görüş beyan eden insanların bir kısmı direkt hani Gladio diyor, Kontrgerilla diyor. E, tabii ki halde buna dair somut bir belge ya da bilgi olabilmesinin imkanı yok. Ancak yaşananları üst üste koyup bir hani fikir sahibi olduğunuzda elbette bir yerler işaret ediliyor. E, bunun en temel nedenlerinden birisi aslında o dönem kurulan komando kampları. Evet. Hemen 68'de ee, ilk komando kampları kuruluyor. Türkiye'nin 20'ye yakın yerinde kuruluyor ve aynı anda binlerce genç burada eğitimden geçiriliyor. Komando kamplarını kuramında o dönemin işte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi daha sonra 69'da kongrede Milliyetçi, Milliyetçi Partisi, Partisi adına alıyor. Ve şey bu basına da yansıyor. Hatta direkt kuranlar tarafından yansıtılıyor. Çünkü o dönemin Sol sosyalist gençliği oldukça artık e, hareketli bir vücuda gelmiş durumda ve be, o gelişim devam edecek. Bu görülen bir şey ancak sağda böyle bir gelişim yok. Sağ özellikle kendi gençlik kitlesinde de e, sol gençlik karşısında yitirir durumda. E, yeni bir hareket vücuda getirmek için ne yapabiliriz diye düşünüyorlar ve komando kamplarını kuruyorlar. Burada insanlara e, hem fikri hem de... E, bedeni, savaş, savaş... eğitimi yani. veriliyor. Savaş bu eğitimi. çok açık ve o dönemin gazetelerine bu yansıyor. Buna rağmen yapılmış bir şey var mı diye bakıyorsunuz. Yok. E, demek ki... Hiçbir bu... soruşturma filan yapılmamış. <gülüyor> ve sonrasında mi? da hatta bir raporla e, bu komando kamplarının kontra ile ilişkisi... E, ifade ediliyor. Evet. E, hatta devlet arşivine girdi ama işte... Yani Süleyman Demirel'e sunulan bir... E, o dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e sunulan bir rapor olduğu söyleniyor. Bu... E, bu konuda kaynak yayınlarından çıkmış bir kitap var. Hı hı. Ve daha sonraki e, bakanlardan birinde evet böyle bir rapor var dediği ifade ediliyor. E, ancak bu olmasa dahi ben şeyi söylüyorum. Hani bir belge olmak zorunda değil. Bu tür olayların belgesine ulaşmak da çok mümkün evet. değil. Ama yaşanan olay karşısında bu... ...basına da yansımışsa ve manşetlere çıkmışsa ki... ...o manşetleri verdim mesela. Evet, burada yani pardon sözünü kestim ama... ...bana en önemli görünen... ...yani biz kitabı okurken... ...biraz da aceleyle... ...dün akşam <gülüyor> geç bir saatte... <gülüyor> ...dün çıktı. Yalapça'yı okudum yani zamanım olmadı ama... ...çok çarpıcı belgeler de var ve... ...en tipik ve insanı... ...etkileyen e, olaylardan bir tanesi... ...medyanın... ...basının... E, çok planlı denebilecek sistemli bir şekilde bunu getirmesi ve yani bazı manşetleri buradan okuyayım. Mesela kızılları boğmanın vakti geldi zamanının geldiği işte an bu andır diye bugün gazetesinde var ya da sabah gazetesinde ya tam susturacağız ya Yakan kan kusturacağız diyorlar ve müsamaha devam ederse komünistleri halk kendisi ezecektir. Gene çok önemli şeylerden bir tanesi milletin sabrı tükenmek üzeredir. Hep hep böyle ciddi anlamda provoke edici, harekete evet. geçirici. Yani bütün bu tornadan geçirilmiş sopalar işte Yaşar Okuyan'ın ve başkalarının da anlattığı hazırlıklı sistematik provokasyonun özellikle de arka planında medya ayağının çok Ciddi evet. bir şekilde yürütüldüğü de aşikar yani. Aslında o söylediğiniz manşetleri e, belli bir tarihe sıraya koyduğunuzda olay biraz daha netleşiyor. Evet. Yani şeyden söz etmiştim altıncı filo onun da Türkiye'ye geliyor. On yedisinde ayrılacak ve onundan on yedisine kadar o manşetlere baktığınızda hani sol sosyalist gençlik bir eylemlik planlıyor. İşte basın açıklaması yapılacak. Türkiye'nin farklı illerinde farklı ilçelerde işte geceler düzenlenecek, konuşmalar yapılacak, tipten e, bu olaya konuşmacılar gelecek ya da işte Milibelller gelecek ama buna karşı e, giderek tırmandırılan bir şey var. E, basın yoluyla tırmandırılan bir e, süreç var. E, aynı zamanda o dönemin en büyük provokasyonlarından birisi. Belki de e, hani eğer kanlı pazarı söz edeceksek en Dile getirilmesi gereken provokasyon bu kuleye kızıl bayrak evet. çektiler olayı ki onun üzerine aslında o manşetler giderek temellendiriliyor. Evet kızıl bayrak çekildi diyorlar ki yani Vedat Demircuoğlu'nun resminin resmi olduğu olun. bir kırmızı Birlik. bez aslında evet. e, asılıyor ki bu, bu da çok anlaşılır bir şey. Daha sonra direkt bu kızıl bayrak asılması olayını anlatan işte o dönemin solcu gençlik liderlerinden Harun Karadeniz evet biz hazırlattık diyor. Gayet de iyi niyetliydik. Çünkü 68'de geldiğinde bizim arkadaşımızı öldürmüşlerdi. Bizim bütün açıklamalarımızda zaten Verat Temircioğlu vardı. Hani evet. biz özellikle gidip bir yere kızıl bayrak çekmiştiyiz değiliz. Verat Temircioğlu'nun resmini asmak istedik. Yani ayrıca biz ne yapsak? Bu provokasyonu zaten gerçekleştireceklerdi. O yüzden ben bizde suç bulmuyorum di diye açıklıyor durumu. Evet. Yani çok hakikaten basının çok net sistemli rolü görülüyor. Bu en tipik şeylerden bir tanesi. Bir diğeri de bu olayın arkasında yani gerek Milli Türk Talebe Birliği'nin ki bugün de yöneticileri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de çok sayıda yöneticileri bulunan bir kuruluş bir örgüt ya yani Abdullah Gülde dahil olmak üzere ...Recep ee, Tayyip Erdoğan da... ...aralarında bulunmak üzere... ...çok sayıda... ...bir şey çıkartmış... ...bir örgüt bu. Evet. Ee, ama öbür taraftan da... E, ...bir de çok önemli bir başka noktada ...şey olarak görünüyor... ...Türkiye'den de... ...mesela benim çok dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi... ...hiç 1968'deki... ...Dünya Devrim Dalgası'nın... ...hiç gündemde olmaması... Çok etkilenmemiş yani globalist e, küresel bir olay Türkiye'de kendi, kendi gündemini tamamen birbirinden kopup iki cemaat halinde yaşamakta olduğunu sağ ve solun işte senin de söylediğin gibi tam sağ ve sol kavramları da orada ortaya çıkmışken hiç dünya devriminden ortalık birbirine girmiş. Yani Vietnam Tavaşı'nın protestoları bir yana ki 6. filo hı hı. da işte ondan kaynaklanan bir anti-emperyalist tavırı da e, sergiliyor. Buna rağmen hiç 68 konteksti yok, bağlamıyor. Bir de e, solun da senin kitapta da gayet net olarak gösterdiğin gibi e, gayet ulusalcı Kemalist bir çizgiye bağlı kaldı yani kökleri orada yani aslında o siyasal ayrımlara kısaca değinmek gerekirse 1960'lar benim e, kitapta dile getirdiğim iddiaya göre Türkiye'nin bugünkü siyasal haritasının aslında evet. ortaya çıktığı süreç e, o döneme kadar mesela milliyetçilerle İslamcılar aynı çat altında milliyetçi mukaddesatçı gençlik deniliyor yani bir milliyetçi gençlik bir İslamcı gençlik yok Evet. Ee, direkt böyle adlandırma olarak hatta bunların ayrı örgütleri yok o dönem. Ancak 1900 işte 65'te bu Milli Türk Salvesi Birliği'ni önce e, 1960'tan sonra bu 27 Mayıs darbesinden sonra e, bir dönem solcular hakim oluyor orada. 1965'te Rasim Cinisli'nin Milli Türk Talbi Birliği'nin başkalarına seçilmesiyle Milliyetçi Mukaddesatçı kesim öne geçiyor. Ancak daha sonra bu kuruma ilişkin mesela yapılan bütün açıklamalarda Bozkurt'tan Kur'an'a dönüş. E, 1968'den itibaren e, İslamcı gençlik kendisini milliyetçi gençliğin dışında ifade etmeye başlıyor ve ayrı örgütlenmeler oluşturuyor. Zaten Milli Türk Talbi Birliği'ni Burhanettin Kaya'nın ee, Başkanlar seçilmesiyle orası artık İslamcı gençliğinin yapısı haline geliyor ee, Sağcı gençlik ise milliyetçi gençlik ise kendisine ülke ocaklarını kurmaya başlıyor Ya da işte hür düşünce kulüpleri var onun dışında ayrı duran e, Sağda işte bu milliyetçi ve İslamcı ayrımı gerçekleşiyor o dönem Ve kendisini e, aynı zamanda şey olarak da gösteriyor ee, Adalet Partisi'nin dışında e, Milli Nizam Partisi olarak da gösteriyor bu parlamentoda da. Hı hı. Ee, solda ise bu e, Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrim ayrımı var. E, o dönem e, tipin önderlik ettiği bir kesim Mehmet Ali Aybarlar Beyce Boranlar sürecin aslında e, sosyalist devrim süreci olduğunu ve e, işçi örgütlüğünde işçi öncülüğünde bir şey yapılacaksa işçi kesim öncülüğünde yapılması gerektiğini ifade ediyorlar ancak milli demokratik devrim tezi aslında milli belliinin Türkiye'de ortaya attığı ve geliştirdiği bir tez ki bütün gençlik kesimleri diyebiliriz neredeyse bunun içerisinde Deniz Gezmiş, Mayrçay, İbrahim Kaypakkaya da vardır etkisi altına alın teze göre ise Türkiye'deki süreç bir Demokratik devrim sürecidir hala. Bu nedenle bütün sadece işçi sınıf öncülüğünde bir şey yapabilmenin imkanı yoktur. Bütün bağımsızlıkçı kesimler bir araya gelmelidir. İşte o bağımsızlıkçı kesimlerin en gözde olanları kimdir? Asker ve sivil Aydın Zümre. Evet. O yüzden işte biraz daha milli demokratik devrim tezini takip edenler bu nedenle kemalizmi sol olarak gördüklerinden ki o dönem, kitapta Mahir Çay'ın açıklamalarına... Yani, özellikle vardır. Mahir Çay'ın... ...açıklaması tabi son derece... ...çarpıcı yani... ...kendine tamamen özgü bir... ...durum olarak dünyada işi görülmemiş... ...bir model olduğunu... ...sol için ifade ediyor... Ifade ediyor Ki, ...şeyi Savaşı, hatırlamak Mustafa bile bunun için yeterli... Yani ...Samsun'dan Ankara'ya... ...Mustafa Kemal yürüyüşü... ...gerçekleştiriliyor... Evet. ...Deniz Gezmiş'in öncülüğünde olan... o ...Devrimci Öğrenciler Birliği grubu tarafından... Yani o dönemin bütün Hı. solcu gençlik önderleri aslında o kemalizmin içerisinden çıkarak gelen insanlar. Ancak bunu söylerken solun tamamını ve tüm sürecini kitapta bunu da özellikle ifade ettiğim tüm sürecini kemalist olarak nitelendirmek bence bir haksızlık olacak. Çünkü kolaycılık. Kolay. Kolaycılık olacak. olacaktır. Evet. Çünkü 1965'ten 70'e kadar geçen o süreç içerisinde aslında sol giderek kimlik değiştiriyor o gençlik. İlk ortaya çıktığında zaten tamamen Kemalist ilkeleri savunmak adına ortaya çıktıklarını ifade ediyorlar. Daha sonra tipin kurulması ve gençliği etkilemesine, etkilemesine başlamasıyla beraber kendilerini sosyalist olarak ifade etmeye başlıyorlar. Ancak 1968'den sonra özellikle bu hem işte Avrupa'da yaşanan olaylardan etkilenmeler o gençlik bari hem de aslında Ertuğrul Küçü şeyi söylüyor mesela. Biz Avrupa'dan ziyade Vietnam'dan etkilendik diyor. Evet. Filistin'den etkilendik diyor ki 69'dan sonra gençlik Filistin'e solcu gençlik geril eğitim almaya gidiyor. Evet, o da ironik bir durum yani bugün şimdi Hamas dolayısıyla özellikle onu da belirtmişsin kitapta evet. daha sağ diyebileceğiniz. Filistin davasını tırnak Kesinlikle. içinde sahiplenilmesine rağmen hani baktığınız zaman. Geçmişte e, evet. bu davaya asıl sahip çıkanlar ve gidip fiziki olarak destek verenler aslında solcu insanlar. Hani o 69'a gelindiğinde artık aslında Kemalizmin etkileri de bir, bir şekilde tabii ki devam ediyor. Ancak sınırlanıyor ve kendilerini devrime adadıklarını ifade ediyorlar. Orada bir dönüşüm var. Yani 65'teki gençlik değil 69'daki gençlik. Sol anlamında da. Ama elbette bunun e, etkileri var. Aslında gençliğe yönelik bu Kemalist eleştirisi son zamanlarda da Mehmet Hazar Türkan'a örneğinde de gördüğümüz gibi onlar zaten darbeciydi olarak çok rahat yaftalanabiliyor. E bu kolay kolaycılığın arkasında da İslamcıların biraz daha aslında şu son süreçleri yatıyor bence. Hani solun darbeciliğini özellikleri, bugün artık oldukça sınırlı şu, şu an Türk Solu dergisini çıkaran çevreye de bakıp bütün solu oradan karalamaya çalışmak bence çok kolaycılık. Yanlış çok çok kolaycılık yanlış. Ee, evet yani süreyi de bitirmek üzereyiz ama özellikle şunu da Söylemeden geçmek istemedim yani bence çok önemli aydınlatıcı bir kitap ve o gayet objektif bir şekilde bence yaklaştırılmış o açıdan. Biraz klişe olacak ama bugüne de ışık tutuyor diyebilir miyiz aslında? Evet galiba? çok yani öyle bir şey fakat son sözde söylediğin bu şey meselesi yani bir türlü Türkiye'de İster sağ, ister sol, ister sosyal demokrat, kim olursa olsun, hangi siyasi gruplaşma olursa olsun, geçmişte yaptığı hataları üstlenmekten kaçınan ve dolayısıyla da bir türlü, yani bu Kürt hareketleri için de kesinlikle geçerli bence, bir türlü hesaplaşılması gereken bir olay yani kanlı pazar e, pazar hesaplaşılması gereken bir olay olarak tarihteki yerini almıştır diye bitiriyorsun. Hı hı. Bu hesaplaşmayı 1960'lar Türkiye'sindeki siyasal akımların, aktörlerin her biri için yapabilmekte mümkün ve gereklidir diyorsun. Yani milliyetçiler ırkçılık ve kontr gerilla iddialarıyla, İslamcılar milliyetçilerle olan bağları, Amerikancılıkları ve antikomünist tutumlarıyla solcular da kemalizmle akrabalıkları, cuntacılarla ilişkileri ve milliyetçi refleksleriyle hesaplaşabilmelidir. Demiştin ki bence evet. çok iyi bir özet bu. Ya yani bunu sağlayamadığımız yani çeşitli problemlerden her zaman karşımıza çıkıyor bu. Yani Ermeni meselesinde de işte çıkıyor, Kürt mes Dersin meselesinde de çıkıyor. Her an karşımıza çıkan bir şey. ...geçmişte yapılanlarla... ...bir hesaplaşmaktan kaçınma... İşte ...senin deyimini kullanacak olursak... ...bir kere daha kolaycılığa kaçma... ...durumu var ama bunun galiba... ...böyle bir kaçış yok ne diyorsun... ...yani eğer bugün... E, ...olaylar karşısında yeni tutumlar... ...alınmak isteniyorsa... ...geçmişin kimlikleriyle, geçmişin refleksleriyle... ...davranılmak istenmiyorsa... ...bu hesaplaşma yapılmak zorunda zaten... Evet. ...ben şunu da görüyorum... ...kendi çevremde... ...aslında bu hesaplaşmaya çok açık insanlar da var... ...ancak bir türlü... ...nasıl... ...maya tutmuyor... ...işte o maya tutmamasının nedenleri de... ...bu kimliklerin üzerimizde yarattığı ağırlıklar bence... ...onların üzerine gidebilmek lazım... Olacaktır diyorum. <gülüyor> evet yani mesela önemli bazı tanıklıklar da var. Mehmet Cevket Eygi hiç tereddütsüz aynı şeyleri yapardım diye tamamen sahiplenirken böylesine karanlık bir geçmişe ve olaylara. Öte yandan İhsan Eli Açık mesela bir reddi miras yapmak zorunda olduğunu ve ...bu yanlışları bir sonraki kuşakta... ...devam etmek zorunda olmadığını... ...söyleyerek gayet önemli bir şey... E, ...söylüyor... ...bana evet. sorarsan... ...yani sol içinden de aynı... E, ...kendi yapılmış olan... ...vahim ölümcül hataları da... ...onlarla yüzleşip... ...yeni bir şeyle yürümek... E, ...özellikle de karşımızda... ...çok zorlu bir günden varken... ...herhalde şart gibi görünüyor... Evet. ...sen umutlusun yani... ...ben... ...umutlu olmak istiyorum... Öyle <gülüyor> <gülüyor> ...hani bu onun... ...ürünlerinden birisi aslında... ...umutla üretemediğim bir sürece... ...ne yapabiliriz onu da bilmiyorum... Evet, ...umut her zaman vardır... ...yani geçenlerde de bunu, bu konuda... böyle de, ...bu başlıkla bir yazı yazmaya çalıştım... ...evet yani çok... ...önemli bir iş... ...yani bu... ...Kalkedon yayınlarından... ...bir kez daha hatırlatalım... ...yayınlanan bir... yepyeni kitap var... Kerkedonya Yayıncılık, Siyaset ve Ekonomi kitaplığından başlığı Kanlı Pazar 1960'lar Türkiye'sinde milliyetçiler, İslamcılar ve sol alt başlığını taşıyor. Mustafa Eren e, eline sağlık. Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştığın için. Bu konuda daha da devam ederiz, işbirliğini ettirir diye ümit ediyoruz bizde Ben de o umut içerisindeyim. Çok teşekkür ediyorum ben de.